1793 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Ebu Zer ana nasihatta bulunmaları. Evet, Ebu Zer şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber'e, Ey Allah'ın Resulü, İbrahim a.s. sayfeleri nelerdi? diye sordum. Nasihattan ibaretti diyerek şu örnekleri verdiler: Ey kullarıma musallat olup da gurura kapılan kral, seni dünya malı toplayıp da bunları üst üste yıman için göndermedim. Mazlumların hakkını alman ve onların bed dualarının bana gelmesini engellemen, yani onları